Ayda bir. Hazırlayan ve sunan Eczacı Mustafa Turunç. Karlı bir İstanbul gününde ayda bir programından bir kez daha merhaba. Ben Eczacı Mustafa Turun. Tüm, tüm dinleyenlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum efendim. Evet e, bu ayki konumuz ilaç ve eczacılık alanındaki gelişmeler ve 13 Mart pazar günü yapılacak ve tüm sağlık emekçi, emekçilerinin katıldığı Ankara mitingi. Ancak e, bu konulara geçmeden evvel e, günümüz çok örtüşmese de 8 Mart'ta biliyorsunuz önemli bir gündü. Tüm e, Emekçi Kadınlar Günü'nü ayda bir programı olarak bizler de kutluyoruz. E, bu dönemin ana teması e, kadına yönelik şiddete hayırdı. Ancak e, bu toplumsal duyarlılığımızın artmasını beklerken e, her gün bir e, kadın katliamıyla karşı karşıyayız. Buraya gelirken haberlerde izledim ee, bir kadınımız daha eşi tarafından katledilmiş. Gerçekle gerçekten biz erkeklerin e, <gülüyor> köküne kibris suyu mu değil <gülüyor> mi bu işleri yapanlarla ilgili e, bu toplumsal duyarlılığımız dilerim ileriki dönemlerde çok daha artar. Evet e, esas konumuza gelir isek. İlaç ve eczacılık alanındaki gelişmeler ve mitingle ilgili gündemimizle ilgili doğal olarak sevgili Oda Başkanım Eczacı Sayın Semih Güngör program konu efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım. iyi yayınlar. Evet sevgili başkan yine gündem, gündemler çok yoğun. Siz de bu gündemleri takip etmek ve bunlarla ilgili gelişmelere mücadele etmekle ilgili son dönemlerde yine olduğu gibi çok emek sarf ediyorsunuz. İsterseniz önce mitingden mi başlayalım? Bu miting nasıl başladı? Yani ne, nasıl gelişti? İsterseniz oradan başlayalım. Ve bu mitingin önemini bir kez de sizin sesinizden dinleyelim efendim. Miting tam yeri ve zamanı e, ne derece ölçülüp biçildi bilmiyorum ama e, tam zamanında yapılması gereken ve e, çok uzun süredir e, özellikle sağlık alanında devam eden suskunluğa son verecek e, bir miting. E, çağrısı önce Türk Tabipler Birliği tarafından e, başlangıçta yapıldı gibi algılansa da esasında sağlık alanının tüm bileşenleri tarafından ortak yapılan bir çağrıydı. Ve ilk defa çok uzun zamandır Türk Eczacılar Birliği de e, düzenlemenin içinde yer almamasına rağmen ki çok önemli değildi. Çağrıyı yapan ve davette yer alan birlik olarak ismini oraya koyması ve tüm Türkiye'deki 53 eczacı odasına mitinge katılım konusunda davet çıkartması ve kendilerinin pazar günü miting alanında yer alacağını açıklamaları belki de son dönemde yaptıkları en onumlu hareketti. Bu Gerçek anlamda sağlık alanının tüm bileşenlerinin bir çağrısına dönüştü. Diş hekimleriyle, veterineriyle, eczacısıyla, hekimiyle ve tüm sağlık çalışanlarıyla hep birlikte Ankara'da olacağız. Ee, ve bitingin genel teması tek ses, tek yürek, sağlıkta özlük haklarımız ve mesleki geleceğimizi e, sahip çıktığımızı göstermek amacını taşıyor. Hmm. Ve daha da önemlisi yaklaşan genel seçimler itibariyle hem bugün iktidarda olan siyasi partiye hem de iktidara aday olan partilere de sağlık alanında neler yaşandığını, sağlık alanının bileşenlerinin neleri talep ettiğini, beklentilerinin ne olduğunu birinci elden e, ve, adamı, vurgulamak adamı. ve bir kamuoyu oluşturmak, evet. e, bir güç oluşturmak bizim açımızdan da en önemlisi uzun süren sessizliğe son vermek anlamına geldiği için biz İstanbul Eczacı Odası olarak meslektaşlarımızın bu mitinge e, büyük bir özveriyle katkı vermelerini ve katılımı yükseltmelerini bekliyoruz. E, bunun da nedeni açık. Her ne kadar Türkiye Eczacılar Birliği tarafından 53 odaya çağrı gitse bile gerek hava koşulları Gerekse bugüne kadar ki tecrübelerimiz e, en yoğun ve e, en büyük desteğin İstanbul eczacısından geleceğini ve böyle bir beklentinin hem Türkiye eczacılar Birliği'nde hem de diğer meslek birliklerinin tabanında ve yöneticilerinde oluştuğunu görüyoruz. Bu bizim için çok önemli. Evet önemli. Hem sorumluluk olarak önemli hem de bizi gururlandıran e, bir yaklaşım çünkü bugüne kadar düzenlenmiş olan sağlık mitinglerinin Tamamında biz hep düzenleyicilerden daha fazla bir kitlesel katılımla sesimizi olduk, duyurduk. Evet. O mitinglerde yer aldık. Bu mitinginde bu anlamda yoğun bir desteğe ihtiyacı var. Başlangıçtan itibaren internet üzerinden yapılan kayıtlar bine yaklaşıyor çok bugün güzel. itibariyle. İstanbul'da sayı çok, bir çok rakam. daha yükselebilirdi ama... Meslektaşlarımızın ve çalışanlarımızın Bir kıskının hava şartlarıyla ilgili Bir çekincesi endişesi vardı O da yarından itibaren ortadan Şimdi Kalkıyor çeke, evet. cumartesi, pazar, pazar günü itibariyle ve Cumartesi itibariyle gerek İstanbul Gerek Ankara'da bir Mevsimin kara Kış koşullarını çok fazla yaşamayacağız. O açıdan çok rahat gidip rahat geleceğiz. Bununla ilgili tüm düzenlemeler tamamlanmak üzere otobüsler tutuluyor, gidiş geliş güzergahları ve o konudaki gerekli tüm hazırlıklar bitmek üzere. Geçmişteki mitinglerde olduğu gibi meslektaşlarımızı belirli noktalardan alıp, e, belirli noktalara geri e, tekrar pazar öğleden sonra götüreceğiz. E, mitingin organizasyonuyla ilgili hiçbir sıkıntımız yok ama beklentimiz sayı, daha da fazla sayıyı olması, daha arttırmak, yükseltmek. Sanıyorum de... daha da artacaktır diye o umudu taşıyoruz bizler de. Sevgili Başkan siz de değindiniz. Daha önceki miting ve farklı etkinliklerde Türkiye Eczacıları Birliği'nin Birlik e, anlamında çok fazla ortaya çıkmadığı dönemler oldu maalesef, onları da yaşadık. Bu dönem, bu mitinge birlik adına da kendilerini, isimlerini koymaları önemli. Peki, buradaki bu toplumsal duyarlılığın e, umut edilen şekilde olumlu yönde gelişmesini neye bağlıyorsunuz Türkiye Eczacılığı Birliği'nde? biraz şey bir soru oldu ama yani yani bakıldığında <gülüyor> Türk eczacılar birliğinin bugüne kadarki eee mesleğe işte mesleğin sorunlarının çözümüne yahutta bugün iktidara olan e, ...yaklaşımından... bir değişiklik olarak algılamak doğru değil bunu. Bence e, bir meslek örgütü sorumluluğuyla eğer sağlık alanının tüm bileşenleri bir yerde haklı olarak artık yeter diyeceği bir noktaya geldiyse Türk eczacılar Birliği bunun dışında tamamen dışında kalmayı e, yaklaşan, yaklaşan her iki seçimi de göz önüne alarak göz önüne almazdı. Bir, e, böyle bir şeyi e, artık yaptığında da zaten son dönemdeki birkaç e, yanlış çıkışların nedeniyle meslek tabanını neredeyse ortadan ikiye böldüler anlamsız bir şekilde. Evet. E, bunun bir başka e, çeşit bir... Ee, uzantısı olacaktı bu tavırları. Onun için e, çok da içinde olmasalar bile bir yerinden tutarak en azından meslek tabanına buyurun gelin mesleğimizin sorunlarına sahip çıkın deme iradesini gösterdiler ki bunu da ben önemsiyorum. Ee, Türkiye Eczacılar Birliği'nin çünkü hükmü şahsiyetine saygımız var. Bizim için çok önemli. önemli Yöneticilerin bugünkü eksiklikleri Türkiye Eczacılar Birliği'ni bizim yerden yere vurmamızı gerektirmiyor. Yönetim anlayışını hep eleştiriyoruz. Türkiye Eczacılar Birliği'nin isminin orada önümüzde olması bize meslektaşlarımıza güç katacaktır. Tabi o mitinge Teknisyenlerimiz, üniversite öğrencilerimiz her zaman olduğu gibi yakınlarımızla büyük destek veriyorlar. Esasında sağlık alanının tüm sorunları ve bileşenleri tarafından oraya aktarılacak vatandaş açısından yaşanacak ve yaşanmakta olan sorunlar olduğu için... Bu mitinge sadece işte bir hekim mitingi, eczacı mitingi demek doğru değil. Bir sağlık mitingi bu. Yani bugün artık sağlık alanında yaşanan her şey eczacıyı da etkiliyor, hekimi de etkiliyor. Yeni uygulamaları, aile hekimliği, birebir eczacı ile hekimi yan yana veya karşı karşıya getirdi. Herkes rahatsız. E o zaman söylenecek çok şey var. E bunu da bir mitingden daha güzel bir ortamda söylemek mümkün evet, değil. Evet, bu mitingin ana teması... ...tüm sağlık emekçilerin haklarını bir kez daha vurgulamanın dışında halka yönelik de sanıyorum mesajları var. Yani halkın son dönemlerde e, ilaç ve sağlık hizmeti alma noktasında da artık e, cebinden daha çok parası çıkar oldu. Sanıyorum bu vurguda bu mitingde yapılacak değil mi? Bizim açımızdan çok daha önemli çünkü eczacılarımızın ve hepimizin yaşadığı sıkıntılar... Birebir harkı da birinci dereceden etkileyen sorunlar. İşte bir örnek vermek gerekirse, işte son yapılan sut değişiklikleri ve uygulamaya giren yeni evet. düzenlemeler Yarın da e, hem eczacı hem vatandaşı çok olumsuz etkileyecek. İşte raporların artık değişmesi, uzman ekim zorunluluğu gelmesi, hipertansiyonda, işte lipid kolesterol e, raporlarının evet. yeniden uzman Hekim olarak değiştirilmesi, işte koa hastalarının bir takım engellerle karşı karşıya kalması. Bütün bunlar işte bir dönem önce e, şeker ölçüm çubukları ile ilgili yaşanan abuk subuk düzenlemeler. Bunlar hem eczacı bizi birinci elden vatandaşı. Biz öncelikli olarak bu mitingde vatandaşın neyi kaybettiğini... Ve eczacının nasıl vazgeçilmez olduğunu, çünkü biraz sonra konuşacağız. Eczacılık mesleği çok ciddi bir tehdit altında bugünlerde. Bu tehdide karşı bulunmaz bir e, kamuoyunda ses yükseltme e, şansı verecek bize bu miting. Bunu öyle değerlendirmesini meslektaşlarımın ve eczanenin tüm çalışan ve yardımcılarının böyle değerlendirmesini istiyorum. Çünkü bugün bu sesi çıkartmazsak yarın e, eczaneler... E, sadece ilaçta yaşanan yeni uygulama düzenlemeler fiyat düşüşleridi İlaç dışı ürünler ki onları eczanelerin e, can kurtaran simidi olarak bu dönem görüyorum ben. Onların da tamamının ne yazık ki çok kısa bir süre içinde eczane dışına çıkışının önü açılıyor. Evet. Sadece bu bile bizim Ankara'da alanı durdu, doldurmamız için çok önemli bir gerekçe. Evet, ya hep beraber olacağız ya hep beraber yok olacağız. Evet bunun bilincine varmak lazım. Ee, İstanbul olarak hakikaten bu bilince de sahibiz. Ee, siz de, de değindiniz. Pek çok etkinlikte İstanbul eczacısı e, gerekli yapması gereken her şeyi çok özenle yaptığına ben de inanıyorum. Bu kez de bu alanlara da yığınları dolduracağız diye umut ediyorum ben de sevgili başkan. Peki sevgili başkan, Türk Eczacıları birliğine konuşurken işte zaman zaman e, olmaması gereken tavırlar içine girerek neredeyse örgütü ikiye böldü dediniz. Buradan esinlenerek ben biraz şeye geleyim arzu ederseniz. Sanayi İskontoları'na gelelim. Evet. E, yani orada bir kısım eczacı odaları Türk Eczacıları Birliği ile beraber farklı bir yol yöntem izlendi. İstanbul Eczacı odamızın en başını çektiği belli bir grup eczacı odası da farklı bir yöntemle bu sanayi iskontoların sanayiden geri alınabileceği noktasında farklılaştı. Bundan, bundan başlayarak isterseniz gelinen nokta nedir? Ne durumdayız? Bunu da aktaralım dinleyelim. Yani orada önemli olan Türkiye Eczacılar Birliği'nin attığı yanlış adımdı. Yani İTS'ye e, kayıt zorunluluğu akıl almaz bir e, evet. beklenti. Zaten en büyük karşı çıkışımızda yani buydu değil mi? Orada temel beklenti tabii İTS'ye kayıt zorunluluğunu getirirken... ...Türk Eczacılar Birliği bir ilaç fiyat kararnamesi değişikliğiyle... ...Eczacıya yönelik bir, e, bir takım artı e, kazanç getirecek düzenlemeleri bekliyordu. Belki bir meslek hakkı ya da orada bir karlılık düzeltmesi... Bir de önemli beklentisi stok düzeltme hakkıyla ilgili torba yasada bir değişiklikti. Evet. Tabii bunlar hep belki söz olarak verildi, belki söz olarak da verilmedi bir umuttu onlar açısından. Ama yanlış bir uygulamaydı. Yani ben şunu demek istiyorum, siz demin eczacı odalarının çağrıları dediniz. Çoğu eczacı odasının çağrısı bile olmadan ki kaldık İstanbul Eczacı Odası da bu konudaki düşüncesini ortaya koyarak bir iki cep mesajıyla neden yanlış olduğunu dile getirip meslektaşlarımızı tabanımızı serbest bıraktık. Çünkü bu bir ticari uygulamaydı ve e, ticari bir işte eczacı odası birebir bunu yapın diyemezdi ama <gülüyor> e, meslektaşlarımız İTS'ye kaydın ne kadar sakıncalı yanlış bir iş yanlış olduğunu, oldun, sakıncalı evet. bir iş olduğunu gördü ve çok büyük bir ağırlıkla İstanbul'da Diğer tercih kullananlara da söyleyecek sözüm yok. Onlar da Türkiye Zerciler Birliği'nin bir çağrısı üzerine bu itese kaydını yaptılar. Ama bir başka önemli e, e, de, farklılık ortaya çıktı. Hiç beklenmeyen sayıda Türkiye genelinde ki bu sayı evet. 10 bine yakın en evet. son. Bana dokuz, dokuz dokuz araştırmacı yılları, ilaç firmaları derneğinin başkanı ile yaptığımız toplantıda kendilerinin işte 14 bin'e yakın kayıt aldığını yani ortada yani 20 Türk, 10 yani bin'i, Türk 10, 10 bilin, bin'i evet 10 bin'i bulan yöntemle, evet. bir dışarıda e, kayıt eczacı. yaptırmayan e, eczacı olduğunu söyledi. Bu çok önemliydi e, Mustafa yani Türkiye'de eczacı kendi başına inisiyatif koyarak on bin kişi çünkü toplasanız İstanbul'da baktığınızda İstanbul, İzmir ve e, Bursa, işte Antep e, bu konuda Ankara e, kararlılık gösterdi ama bunları üst üste koysanız bile binlerce insan... Bir nerce meslektaşım benim kendisi inisiyatif koyarak evet. odasının tavrına rağmen İTS'ye kayıt yaptırmadı. Bu bize çok önemli bir sorumluluk getirdi evet. ve onun üzerine bu biz ilaç sanayi ile olan görüşme sürecini başlattık ve dağıtım kanalları ile görüşerek... Bir önceki dönem uygulanan ve büyük bir başarı sağlandığını sonradan bunun kooperatifin bana verdiği bilgiye dayanarak meslektaşlarımla paylaştım. Yüzde doksan oranında o dönem bir geriye dönüş sağlanmıştı. Yine aynı yöntemi talep ettik ve o görüşme sürecinin sonunda bir noktaya kadar geldik ama bugün... Hala ne biz, biz derken bunu bir taraf olarak değil de ne İTS'ye bildirim yapmayanlar ne de bildirim yapanlar doğru dürüst bu konuda henüz bir ödeme alamadılar. Alamayışların nedeni de... Bir kooperatifimiz işgüzarlık ederek ben diyorum dese bile Türkiye genelinde diğer kooperatifler ve hiçbir ticari depo henüz kesilen faturalarla ilgili sanayiyle bir mutabakat sağlanmadığı için ki o mutabakatın sağlanması için de işte o faturaların imalatçı fiyat üzerinden yeniden düzenlenmesi, evet. mal fazlaları, ticari iskontoların kaldırılması... İşte e, bir takım e, yeni düzenlemeye göre işlem yapılması isteniyor sanayi tarafından o faturalar kabul edilmiyor. Şimdi onlar düzeltilmeye çalışıyor. Şimdi o düzeltmeden sonra çünkü bizim talep ettiğimiz yöntem 2-3 günde çözülecek en bir evet. En akıllıca ve en hızlı yürüyecek ee, bir yol Dağıtım kanallarında bizden e, yaptığımız toplantıda ricası sizi çözmemiz çok kolay. E, müsaade edin biz önce şu hesaplaşma işini bitirelim çünkü sanayi bunları görmek ve bir onay vermek istiyor. Ondan sonra sizinkileri hesaplamak iki üç gün içinde kolay ve çözümü çabuk olan bir talep eş değerli eş zamanlı olarak aynı zamanda her iki şekilde de bildirim yapan ve yapmayanların ödemeleri yapılabilir dedi. Biz de ısrarla biz bir öncelik talep etmiyoruz yani hepsi bizim meslektaşımız arkadaşımız dostlarımız önemli olan. Eş zamanlı bir ödeme yapılması ve bunların aynı zamanda ödenmesi. Şimdi süreç bu. Ama bu süreci işte bir kooperatifimiz kendi başına hareket ederek bozmaya çalıştı. Çok büyük de tepki aldı. Çünkü o kooperatifin üyelerinin bir kısmı bildirimde bulunmamıştı. Bulunanlara şirin gözükmek, bir ille ben büyüyeceğim politikasıyla adım atmak biraz bizi rahatsız etti. Bunu da paylaştık kendileriyle, hoş değildi. Son noktaya geldiğimiz noktayı açıklayayım. Yani nokta, e, gelen noktada e, önümüzdeki hafta içinde bu düzenlemelerin e, geriye dönük 45 30 15'in e, tamamlanmasını bekliyoruz. Ondan sonra e, e, bu rakamlar e, dağıtım kanalları aracılığıyla ilaç sanayine bildirilecek. Biz de son bir ziyaret yaparak e, bu işin e, son noktasını koyacağız. Yani Mart ayı sonuna kadar. E, Tahmin ediyorum tüm meslektaşlarımız ITS'ye bildirim yapsın yapmasın e, belli oranda e, belirlenen rakam üzerinden ödemelerini alacaklar. Burada sorun e, bence e, ödeme alıp almamadan öte yani eczacıyı böyle e, belli bir şekilde e, taraf olan konuma getiren anlayıştı yani bu, bu anlayış bizi çok rahatsız etti. Yani bir zorunluluğu getirirken onun uygulamada ne kadar ses vereceğini iyi hesaplamalıydı. Sadece söze ve bir iki yapılan görüşmeye dayanarak bir uygulamaya başlamamak gerekiyordu. Baktık ki sonunda görüldüğü gibi ne bir ilaç fiyat kararnamesi değişikliği çıktı. Ne torba yasada bir düzenleme oldu. Sonunda herkes yaptığıyla kaldı. Bu kurum ve bu yönetim anlayışı geçmişte de böyleydi. Bundan Türkiye Eczacılar Birliği'nin birebir yaşayan bir organ görerek daha ihtiyatlı davranması gerekiyordu. Çok büyük bir hataydı. Şu anda beklentim kendi adıma geçtiğimiz günlerde Türk Eczacılar Birliği'ne belki biraz sonra bahsedeceğimiz bir olayla ilgili gidip randevu alıp Türk Eczacılar Birliği merkezi heyetiyle görüştüğümde de dile getirdim. Dedim ki Türk Eczacılar Birliği'ne yakışan bir açıklama yaparak bu ikilemi bitirmek, kamuoyuna net mesajı vererek kendi tabanı olan, işte bildirim yapan, bildirim yapmayan bütün meslektaşlarının ivedilikle ödemelerinin yapılması konusunda da bir kararlılığı ortaya koymaktır. Bunu koymadığınız sürece atacağınız her adım bundan sonra tartışılır olacaktır dedim. Değerlendirme onlara ait. Bu arada tabii bir seçim süreci yaşandığı için biraz Türkiye Eczacılar Birliği'nde de... Adaylıklar var, adaylıkların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği endişesi var. Biraz güncel sorunlar ikinci planda gibi görünüyordu o gün gittiğimde ama e sonunda öyle veya böyle iki gün sonra adaylık süresi sona erecek. E kalan yönetim kim olursa bilemiyorum kimler gidip kimler gitmeyecek ama bildiğim kadarıyla bir e, Ali arkadaşımız Hatay'dan, Halal Aslan e, bir aday adaylığı var ve istifasını o gün ben... Türkiye Eczacılar Birliği'ne gittiğim gün sunmak üzere gelmişti. Ama başka başkanı adaylıklar... Başkan ve Genel Sekreter'in niyetleri var deniyordu ama kesinleşmiş bir yani şey Türkiye yok Yani Türkiye Eczacılar Birliği Sayın Başkanı e, muhakkak bir beklentisi vardır Birlik Başkanı olduğu için. Ama e, yarın akşama kadar bu beklentiyle ilgili somut bir e, şey alacak mı, ışık alacak mı bilemiyorum. Umarım, e, bilmiyorum gerçekleşirse en azından Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı... E, Hangi siyasi partiyi de tercih edeceğini de bilmediğim için şu anda e, söylemek istemiyorum. Ama e, tahminlerim eğer e, bir muhalefet partisinden yana tercihini kullanacak ve kabul görecekse e, milletveclisinde temsili önemli bir şeydir. Ama e, buna bağlı olarak da bundan sonra Türkiye eczacılar Birliği'nde olası gelişmeleri de önceden çok iyi değerlendirip bu adımların atılması bence gerekiyor. Bırakın bir başkanın değişmesi, bir yöneticinin bile ayrılması, bir yedeğin gelmesi bile o yönetim çünkü çok dengelerde yürüyen bir yönetime dönüştü. Son bu e, İTS bildirim işinden sonra evet. Türkiye Eczacılar Birliği içinde de bir e, huzursuzluk evet. var. Onun daha e, ciddi bir ayrışmaya dönüşmemesi gerekiyor. Çünkü bu dönem Seçim süreci e, gerek Türkiye Eczacılar Birliği gerek odalar arasından son derece önemli. önemli. Yeni yaptırım ve dayatmalarla karşı karşıya kalabiliriz. Bir takım hesaplamadığımız yasal düzenlemeler gerek seçimden önce belki seçimden sonra önümüze gelebilir. E, dağınık e, iş yapamayan bir Türkiye Eczacılar Birliği yapısı daha da e, birbiriyle e, sürekli didişir ve tamamen mesleğin sorunlarının dışında bir havaya bürünürse... O zaman bizim için evet, çok önemli kaybeden bir kayıp yine biz olur, biz ezacılar evet. olacak. Evet. E, sevgili Başkan tabii e, bunu sanayi kontrollarına değinirken e, ben de bir işte, yani kooperatif e, yönetim kurulunda görev olan bir arkadaşınız olarak şeyi görüyorum. Şimdi bir şeyler yapılıyor ama Türk Ezacılar Birliği ilgili kesimle diyaloglarını çok sağlıklı kuramamış göz, görülüyor. Yani en son noktada gelinen bu noktada e, bir yol yöntem konusunda. ...bir netlik kazanılabilse... E, ...sanayideki görüşmelerimizde de... ...pek çoğu dile getiriyor yani... E, ...en akılcı yöntem tabii sizin önerdiğiniz... ...15-30-45'ler ama... ...hangi yöntemi tercih edilirse edilsin... sanayi bu rakamları ödemeye... ...hazır gibi, öyle gözüküyor... Yapıla... ...yalnız iş nasıl ödeneceği noktasında e, meslek örgütünün net bir tavır alması bu da diyalogdan geçiyor ama bu diyalogu sağlıklı kurmuyorlar sanayi ile bu görüşmeleri sanıyorum çok sağlıklı yapmıyorlar işi sanki dağıtım kanalları ile beraber götürerek bu işi e, kotarabileceklerini sanıyorlar bu son derece yanlış ayrıca bir kooperatif yöneticisi olarak biz oralara basiretli tacir olarak durmamız için seçildik Alamadığımız bir rakamı ortaklara vermek gibi popülist bir politika içinde değiliz. Çünkü böyle bir şey olduğunda bu farklar alınmadığında da kaybeden yine kooperatifler ve doğal olarak onların ortakları olacaktır. Doğru haklısın. Yani yapıldığında... Ee, sonuçları itibariyle ne olacağını bilmeden atılan adımlar e, sonunda hem kooperatifleri e, bir yerde de işin uygulayıcısı olan dağıtım kanallarını zor durumda bırakıyor. İşte Türkiye Zaycılar Birliği dağıtım kanalları üzerinde başlangıçta bilmiyorum bu dönemde e, süreçte de devam ediyor mu bir baskı kurarak önce benim yöntemim sonuçlansın diye diye bir adım atınca. Bence de biraz sıkıntı orada yaşandı. Bu arada sözümü bitirirken ben <gülüyor> Ali Aslan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adayı olduğunu söylemek konusunda bir eksiklik olarak gördüğüm için tekrarlamak istiyorum. Çünkü o açıkladı, o biliniyor. Evet, evet. Ali, Ali arkadaşımıza başarılar, başarılar diliyoruz. Hemen, hemen bir taze haber vereyim sevgili başkan. Türk, evet. Türk Eczacıları Birliği'nden bir mesaj geldi şu anda. Deniyor ki mesajda TEP Genel Sekreteri Eczacı Özgür Özel milletvekilleri seçiminde aday adayı olacak olması nedeniyle Türk Eczacıları Birliği Merkezi 7 görevinden 10.03.2011 saat 16.15 itibariyle istifa etmiştir. Yani bugün Sayın Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Özgür Özel arkadaşımız aday adayı olmuş gözüküyor. Kendisine başarılar diliyorum ama yani bir gün önce Ankara'daydım en azından böyle bir niyeti veya beklentisi varsa birebir de olsa de paylaşmış lazım. olmasını en azından bu böyle bir şey. Bu genellikle yapıyorlar. Bu olarak görmüyorum tahmin yani ediyorum yani. orada e, Sayın Başkan'ın adaylığı söz konusuydu. Sayın Başkan adaylığını e, bir e, aday adaylığına dönüştürebilseydi. Ee, o zaman Özgür doğal olarak e, Türkiye Ezacılar Birliği yönetiminde kalacaktı. Çünkü bir anda başkan ve genel sekreterinin olmayacağı evet. değiştiği bir yönetim o, o da yine de sorundur açık söyleyeyim. Yani Türkiye Ezacılar Birliği'nin genel sekreterinin ve bir düz üyesi de olsa Ali önemli katkıları olan bir arkadaştı. Türkiye Ezacılar Birliği'nden ayrılmaları bir olağanüstü durumdur. Yani bakıldığında bunun baş, demin konuşmamın başında dilerim bunun tedbirlerini almışlardır diyordum. Eğer bu tedbir açık konuşmak gerekirse yedekleri devreye sokarak o yönetimi devam ettirmekse çok ciddi bir süreç yaşayacağız. Yani Türkiye Eczacılar Birliği'nin genel sekreteri, başkanlık divanı içinde önemli bir yeri olan kişiydi. Bugüne kadarki süreçte Türkiye Eczacılar Birliği'nin politikalarında Birinci derecede söz sahibiydi e, ikinci başkanla birlikte. Onun gitmesi oradaki tüm dengeleri art üst edecektir. Beklentim ve dileğim çok erken olmakla birlikte çok ivedi bir olağanüstü genel kurula ihtiyacı vardır. Türkiye Ezehacılar Birliği'nin böyle bir e, yapıyı e, daha da güçlendirmek zorundayız. Yani yedeklerle oluşacak bir yapı, derme çatma bir yapıyla Türkiye Ezehacılar Birliği hem seçim sürecini... Hem de seçim sürecinden sonra olası bir yeni hükümet döneminde altı aylık bir sürede Türkiye Eczacılar Birliği ve oda seçimlerini kastediyorum. Başımıza gelecek tüm olumsuzluklara karşı çok şiddetli direnç gösterecek bir yapıyı bugünden oluşturmak zorundadır. Yani 2011'in sonundaki bir Türkiye Eczacılar seçimini, Birliği seçimini beklemek, oda seçimlerinin sonucunu görerek e, inisiyatif ortaya koymak, Son derece yanlış bir tavır olur. Bunu burada tesadüf olduğu için dile getiriyorum. Çünkü adım gibi biliyorum ki önümüzde belki de konuşacağımız önemli noktalardan biri olan işte reklam ve onun, evet, onun yarattığı, yarattığı ıı, bizim olumsuzluklar. alanımızdaki olumsuzluklar. Evet. Bugünkü yapıyla hele işte Türkiye Zalcılar Birliği Genel Sekreteri, Düz yönetici belki yarın akşama kadar... Belki başkaları da buna dahil olacak. Eczacı oda başkanlarının bir kısmının da istifa edip milletvekili aday olacağı söyleniyor. Yani örgütteki bu denli e, kritik noktalardaki insanların e, siyasete yönelmeleri hem olumlu ama bugün Türkiye'de eczacılık alanında yaşanan tüm sorunlar göz önüne aldığında da endişe verici. Çünkü Türkiye Eczacılar Birliği'nin bunun devamındaki B planının... Ben oluşmuş olduğuna inanmıyorum. Çünkü Türkiye Zercila iki senedir hiçbir planı olmayan bir meslek örgütü havasında bir B planının olduğunu söylemek. Sadece şunu söyleyebilirim, dilerim yanılarım de çıkar buradan özür dilerim. Eğer bugünden 8 ay, 7 ay neyse sonrasının bir genel seçimin hesabı başlayacak ve onun çalışmalarıyla Türk Eczacılar Birliği yoğunlaşacak bir yapıyı oraya getirecekse ya da o anlayışı oraya koyacaksa sonumuz çok tehlikelidir. Evet. Bunu asla düşünmek bile istemiyorum. Sevgili Başkan zaten şöyle, sözlerinizde son derece haklısınız. Aslında Türk Eczacılar Birliği'nin olağanüstü genel kurula gitmesi bu Milletvekili seçimlerinden de çok önce yani biraz evvel değindik bir yol yöntem öneriyorsun meslektaşlarına ve tabanının yaklaşık yüzde kırkı 45i bu önerdiğin yol yöntemi sakıncalı ve hatalı buluyor ve reddediyor. Aslında sorumlu bir yöneticilik anlayışı o yapıda olsa bence bu son olay son örnek yaşandığında... Bazı şeylerin artık farklılaşması gerektiğini düşünüp olağanüstü genel kurula kendileri bile çağrı yapması lazım. Benim, benim anlayışımdaki sorumlu yöneticilik böyle bir şey ama tabii yani yöneticiler arkadaşlarımızın bir olağanüstü genel çeviriyor. kurul şart. Yani bunu da artık rahatlıkla artık, dillendirebilirim. Taban da artık Türk Eczacıları'nın yönetimine karşı da bir şeyli. Artık onu bir kere koyuyorum Mustafa. olarak e, görüyor Bir önemli nokta daha var. Türkiye İzacılar Birliği'nin arkasında baktığınızda muhalefet olarak e, yer alan odalar İstanbul, Ankara ve İzmir bugün. Yani Ankara'nın da artık Türkiye İzacılar Birliği'nin bugünkü yapısına karşı net bir muhalif duruşu var. Bunu artık saklamanın, gizlemenin anlamı yok. Kendileri de söylüyorlar. E, Türkiye İzacılar Birliği'nin son dönem attığı adımlar Ankara'da da e, yankı buldu. İçinde iki üyesi yer almasına rağmen Ankara Eczacı Odası böyle bir tavır sergilerken evet. e, artık üç büyük oda demeyeyim de en çok üyesi olan üç de odanın desteğinin yitirilmiş bir Türkiye Eczacılar Birliği yapısını e, başarılı olma adına sürdürmesi mümkün değil. değil. Yani değil. bunu bugünden görmeleri olabildiğince geniş tabanlı yani burada adaylık falan dile getirerek söylemiyorum. Yani en azından İstanbul, Ankara, İzmir'in destekleyeceği ve güç vereceği bir yapıyı bir an önce oluşturmak zorunda. Bu aynı zamanda da bir fırsattır onlar için. Doğru, yani doğru. bu fırsatı değerlendiremezlerse İstanbul, Ankara, İzmir, Eczacı Odaları ortak bir mücadele planı içinde, programı içinde olurlar ama birliğin tartışıldığı bir ortamda bu doğru bir iş değildir. Birliğin arkasında yer alan, birliğe güç veren bu o üç odayı ee, bir şekilde e, diğer bunun yanında birçok oda da rahatsızlıkları var. Mutlak. Hepsini kotaracak bir bütünleştirecek bir yapıyı oluşturacak bir fırsattır Türkiye Zahacılar Birliği için. Evet. Bunu değerlendirmesini beklerim. Dilerim böyle bir sağduyu oluşur diyelim ve bir kısa ara verelim sevgili başkanım. Haydi gidelim haydi a kara yemiş Evet, ayda bir devam ediyor. Kazım Koyuncu'dan dinledik. Hayde ee, ve bu mitingin de e, şeysi değil mi efendim? E, evet, şarkısı, çağrı şarkılarından şarkısı. biri. Evet. Dilerim bu haydi haydi diyerek e, Ankara'da yığınlarla tepkimizi hep beraber göstereceğiz. İstanbul olarak da bu işin sorumluluğu hepimizde. Sayın Turunç, bu son istifalarla artık... İstanbul Eczacı Odası'nın Ankara mitingi bir kez daha önem kazanmıştır. Yani Doğru. bu örgütün temelde gücünü oluşturan eczacının Ankara'da yoğun katılımı bu meslek örgütüne nasıl sahip çıktığını gösterecektir. Artık bunu göstermemiz lazım. Türk Eczacılar Birliği şu anda en kırılgan dönemine e, girmiştir. Bu kırılganlığa karşı tabanın ne kadar bütünlük içinde olduğu sorunlara yaklaşımının ne kadar kararlı olduğunu göstermek açısından ben meslektaşlarımı artık ısrarla davet ediyorum. Bu mitingde muhakkak gelin yer alın. Bu sorumluluğu sonuna kadar biz yerine getirelim. Bu sorumluluk ve bu kitlesel kalabalık Türkiye Zatçılar Birliği'ni de etkileyecektir. Orada bizi yarınlara taşıyacak evet, doğru yönetim anlayışı belki. bugünden kurulacak. Kesis ilk ellerim. adımlar o zaman atılacaktır. Dilerim efendim eee Evet ilk bölümümüzde mitingden bahsetmiştik daha sonra Türk Eczacıları Birliği'ndeki e, yönetim anlayışı sanayi kontoları bunlara değindik. İsterseniz sevgili başkan e, ikinci bölümümüzde de ilaç alanında da hızla değişimler oluyor. İ, i̇laçta reklam yasası da sanıyorum değil mi? Evet. Oskunun e, son durumunu bir sizden alalım. Yasa şu anda mecliste tamamı e, ara verilmişti, oylandı, geçti ve cumhurbaşkanının önünde oylan e, onaylanması bekleniyor e, ve bu onaylanma süreci kısa sürede tamamlanacaktır diye umuyoruz. Bu arada biliyorsunuz bir imza, i̇mza kampanyası, kampanyası başladı, evet, o bitti. Hala bize imzalar geliyor Artık onları bir noktadan sonra Kesip elimizdeki imzaları Ne zaman e, Yollamayı düşünüyoruz Şöyle düşünüyoruz onları direkt Tüm siyasi partilere göndermeyi Düşünüyoruz özellikle muhalefet Anlayışını oluşturan çünkü hı hı. Cumhurbaşkanının e, Yasayla ilgili bir e, farklı e, Tavır içine Gireceğini evet. zannetmiyoruz evet, Kaldı ki Türkiye Eczacılar Birliği de bir randevu alıp Konuyla ilgili görüşecekti ama anayasa mahkemesinde açılacak bir iptal davası kesinlikle olumlu sonuç verir. Çünkü yürürlüğe giren yasa şu anda bizim 1262 sayılı ilacı düzenleyen yasayla çelişiyor. İlacın orada reklam ve tanıtımın hiçbir şekilde reçeteli reçetesiz de olsa içinde ilaç ham maddesi ihtiva eden hiçbir ürünün evet. reklam tanıtının yapılamayacağını çok net ortaya koyduğu için açılacak bir dava çok kısa zamanda olumlu neticelenecektir o maddeyle ilgili. Onun için biz siyasi partilerden bu konuda bir adım atarak e, Anayasa Mahkemesi'ne bu davayı götürmesini talep edeceğiz. Çünkü bireysel olarak ve oda olarak biz götüremiyoruz. Her ne kadar bireysel başvuru hakkı Anayasa Mahkemesi'ne doğmuşsa onunla ilgili bir düzenleme henüz yapılmadığından Anayasa Mahkemesi ile ilgili görüş de aldık. Mutlaka. Ee, şu anda bireysel evet. başvuruları 1-2 yıl kabul etmiyorlar o düzenleme yapılana kadar. Ancak siyasi partiler başvurduğu takdirde bir iptal Daha konusu söz konusu olacak. Onu zorlayacağız. Tabii e, reklam... Nereye gidiyor boyutları onları da kısaca paylaşacağım ama Lütfen. öncesinde isterseniz bu şu G2D'lerle ilgili çok iyi olur. Onlar, gelinen bunu, bunu da süreci da çok evet. kısaca şu meslektaşlarımla paylaşayım. Biliyorsunuz bir yürütme durdurma kararı çıktıydı. O sırada Türkiye Eczacılar Birliği İstanbul Eczacılar Odası'nın birlikte arda arda açtığı davalar vardı. Karara son güne kadar bekletti, uyguladı evet, ve ondan sonra akıllanmaz, aptalca bir yönetmelik e, değişikliği ve ardından da e, SGK'nın yine bununla örtüşen işte bir süt değişikliğiyle birlikte bu ürünlerin Ankara'da kontrolü, ayrı faturalanması gibi şunu amaçlıyor net e, bu uygulamalar, eczacı bunları vermesin kuruma. Çünkü niye? Eczanelerin elinde sınırlı miktarda olduğunu biliyoruz. Yani çok çok yoğun bazı eczanelerimiz dışında yok. Şimdi düşünün eczacılar oturacaklar, e, tekrar G2D'li ürünleri ayıracaklar. Önümüzdeki ay ayrı faturalandıracaklar. Ankara'ya gönderecekler zarfla. Gelip gelmeyeceği kontrolün ne zaman olacağı belli değil. Bu durumda mantık öyle iş Hiçbir meslektaşım kalkıp da G2D'li bir ürünü... Kurumu artık fatura edip hastaya vermez. Bu eczanede kalacak. Şimdi bunları çözmemiz gerekiyor. Yani bu ayki uygulama adı bir sürü sıkıntısıyla bitti, giden gitti. Ama bunun tekrarlatmadan bir çözüm oluşturmak gerekiyor. İki çözüm var. Birincisi açtığımız bununla ilgili de bir dava var. Yani dava birbiriyle çok örtüştüğü için tahmin ediyorum ona çok kısa sürede bir çözüm e, Danıştay'dan gelebilir. Yeni bir yürütme durdurmayla karşı karşıya kalırız. Eğer bu kalmadığı takdirde benim Türkiye Eczacılar Birliği ile e, yaptığım görüşmede bunu da iletmiştim. Artık bir iade sürecini başlatma zamanı geliyor. Eğer yani Danıştay karayı çıkmazsa. O elde kalan artık kurumlara kesinlikle biliyorum fatura edilmeyecek olan ve elden satışlar da çok düştü eczanelerde. Onun için de çok fazla seçeneği yok eczacılar. Hele evet. ellerinde yoğun miktarda geçici G2'de içeren ürün bulunan meslektaşlarımızla çözüm bir iade sürecini sanayiyle de görüşüp onlarla... ...tartışma yaratmadan bir an önce bitirmek gerekiyor. Çünkü her ne kadar SGK başkanı esip gürlese bile ben eczanelerde onun anlattığı kadar çok fazla bir geçici G2D'li ürün kaldığını düşünmüyorum. Çok rahatlıkla bir görüşme süreciyle bir iade süreci başlatılabilir. Bunu zorlayacağız önümüzdeki günlerde ve mahkeme ile ilgili kararı da yakından takip ediyoruz. Her an çıkabilir. Ee, süreç G2D'lerde bu. Ee, Dilerim şey, yani bu iade sürecine başlamadan evvel e, bu, bu haklılığımız kanıtlansın bir şekilde... Bu kurumda biraz haddini bilir bir noktaya gelsin sevgili başkan. Yani başka bir alternatimin çıkması Danıştay'dan da mümkün diyor. O kadar büyük bir akıl almazca bir şey Yani buradaki Buradaki bu işleri kontrol eden meslektaşlarımız Ankara'dakilerden ne farklılığı var? Burada kontrol yapılamaz mı? Buradakiler bu, bu kadar aciz mi? Hayır. Amaç bu değil tabii. Amaç gözü e, korkutmak. çiziyorsunuz. Yani evet. Ankara'ya niye gider? Ankara'ya gider. Ben bunu aylara e, yararım. Süreci uzaklığı şey için bir gerekçe olarak ortaya yani sünüyor ama bu, bu peki protokollerde falan böyle bir kontrol yolu yöntemi geçiyor mu? Geçmiyor. Hayır yok. Şimdi meslektaşlarımıza dönelik bunu yapmayın, göndermeyin eylemini başlatacaktık ama şimdi provizyon sistemi, medula provizyon sistemi ellerinde. Zaten... Yani sistem ayrı faturalandırmadığın takdirde birlikte faturalandırmaya izin vermediği için Aynen kalkıp öyle. biz meslektaşlarımıza tek fatura kesin gönderin. İçinden bulup ayırsınlar versinler. Hayır, şahsen ben böyle yapacaksın. ama maalesef. Yani dök, dökümlerde diyor ki şu kadar evet. geçici de 2 Yani deyelim. öyle olunca ilaçınız e... var. Bunları halledin ondan sonra döküm alın evet. diye uyarı çıkıyor. Evet. evet. Yani bu dönemi böyle atlatıyoruz ama bir ikinci dönemde hiçbir meslektaşım bunu o şekilde göndermeyecek. Bizim çözerek bir şekilde onları e, ya yasal düzenleme ile ilgili yaptıkları ...abuk sabuk kendi düzenlemeleri tekrar Danıştay'dan geri dönecek ki dönecek... ...o birkaç gün içinde sonuç verirse yeni bir süreç başlayacak, gene biz vermiyor. başlayacağız. Hayır el vermiyor, yani şöyle bir şey... ...bunu iade süreci başlatıp firmalardan bunu yapmak da ciddi bir emek harcayacak, eczacı bu yönde. Bir de SGK'nın dediği olmuş olacak... Onu ben bir eczacı olarak içime sindiremiyorum. Buna rağmen bu geçici iki ilaçları ben bu kuruma vermeliyim. Daha önemlisi evet bunlar ilaçtır. Yani evet. daha henüz miyatları evet. dolmamış. Hastaya verildiğinde belli bir tedaviyi gerçekleştirmesinin hiçbir sakıncası olmayan ilaçtır. Şimdi orada sana katılmamak mümkün değil. Yani bunu artık gene... Kusurlu ilaç görerek dağıtım kanalına iade etmek yani ha, meslektaşı mahtı. ekonomik olarak korumak birinci önceliğimiz. Ama e, kurumun bu dayatmaları karşısında da her şeye eyvallah de artık bizde e, en azından e, üst örgütte geleneksel bir tavır haline gelmişti. Çünkü eğer başlangıçta bunun çözümü oluşturulabilseydi daha bu tartışma ortamı sağlanmadan e, o zaman bugün bunları yaşamıyor olacaktık. Dilerim bir yasal düzenlemeyle bu sonuçlanır ve e, hiçbir e, şekilde bir iade süreci başlamaz ama eğer o da e, uzayacak veya e, bizi bu konuda önümüzdeki dönemde de SGK'nın bu konudaki dayatması rahatsız etmeye devam edecekse o zaman mecburen bir iade sürecini başlatacağız. E, Peki, dilersen, efendim, evet, şey, bu, yavaş yavaş şeye evet, geçelim arzu evet. edersen. Dermo kozmetik ve besin takviyeleriyle ilgili hızla çoğalan bir marketleşme ve sanal mağazaların oluşumu da yavaş yavaş pıtrak gibi çıkmaya başladı. Bununla ilgili hatta Ankara'ya da gittiğinizi bir dosya götürdünüz. Dosya götürdünüz evet. Biraz bunları açalım isterseniz sevgili başkan. Evet. Yani meslektaşlarımız bu konuda Meslek nereye gidiyor? Adım adım e, gelecekteki yaşananlara hazırlamak gerekiyor, yaşanacaklara daha doğrusu. Bugünden yaşanmaya başlanan şeyler de var. Birincisi... Bir e, falan da var, lütfen evet, bunları biraz daha e, açık seçik anlatırsanız. Şimdi Türkiye'de ilaçla ilgili düzenlemelerin e, eczanelere yansımasını görüyoruz. Yani artık gelir düzeyi neredeyse yarı yarıya düşmüş ilaç satışı üzerinden bir meslek grubu haline geldik. E, bizi eczanelerimizi ve giderlerimizi karşılayacak e, en azından ayakta durmamızı sağlayacak nakit ihtiyacı var. Ve bu nakit ihtiyacını belli ürünlerden sağlamaya çalışıyoruz. Nedir o? İşte elden e, reçete satılan bir takım ürünler, ilaçlar, eczane alanı içinde yer Hı -hı. alan evet, e, dermokozmetik evet. ürünler ve besin takviyeleri. Şimdi e, bütün bunlar... Belli bir ciroda olan e eczaneler açısından işte e yeterli de olması bir katkı. E nakit katkı evet, veriyor. Evet. E ve bunlarla birlikte işte önümüzde süreçte düzenlemeyi beklediğimiz bir reklamla ilgili yasal düzenlemenin ardından bir OTC e yasasının çıkması ve reçetesiz ilaçların o sınıflarının daha da genişlemesi ve birçok ilacın reçetesiz ilaç kavramı içine geçmesini bekliyoruz. Bunu sanayi de dillendiriyor. Onların taahhütü bunlar ilaç alanın eczane alanında kalacak ama e, hükümet düzenlemeyi eczane alanın dışına çıkacak şekilde yaparsa ilaç sanayinin bu söylemi ne kadar arkasında duracağı bir söylem olur o da tartışılabilir. Nedir son günlerde yaşanan bir internet mağazası Vimjo e, geçtiğimiz ay birdenbire e, özellikle Eczane alanında kalmayı taahhüt eden dermokozmetik ve besin takviyeleri firmalarına ait ürünleri satmaya başladı. Hem de sattığı fiyatlar eczane fiyatlarının altında ve korkunç ciroları olan bir firma. Bu firmanın ortaklarından birine bakıyorsunuz yine eczane alanında işte birkaç ürünü olan ve o ürünleri de eczacı sayesinde çok korkunç bir ciroya erişmiş bir firma. E bu firmanın başka firmalarla da ortaklığı var. Ve internet üzerinden satışlarla da resmen eczacının kendi alanında sattığı ürünlere hepsine e, neredeyse e, internet üzerinden satışa başladı. Satışa başladı. E bunu yaparken de e, çok rahat açık girin sayfasına e, bunlar hep var. E bu yetmezmiş gibi aynen foryolarda yaşadığımız gibi mağazalar açma hazırlığına başladı. Şu anda Göztepe ve Ümraniye'de. Açılmak üzere olan iki mağazası var. Bu mağaza sayısını daha da ileriye taşıyacağı söyleniyor. Aynı zamanda büyük marketlerle olan anlaşmaları tamamladıkları ve oralarda da reyonlar açacakları söyleniyor. Ve asıl bekleyen bizi tehlikenin de başlangıçta kozmetik ve besin takviyelerle başlayan eczane dışına çıkışın süreçte bu reçetesiz ilaç kavramı içinde değerlendirecek ilaçlarla esas doruk noktaya erişeceği de Sürekli değerlen, e, dillendiriliyor ve yaşananlar da tüm bunda birebir ölçüşüyor. Çünkü bu firma internet üzerinden şu anda çok ciddi bir eczacı istihdamı yapıyor. Tecrübeli eczacıları işsiz olan işe alıyor ve bu mağazalarda ve e, bu hazırladığı organizasyonun içinde çalıştırmayı hedefliyor. Yani eczaneye alternatif bir ikinci oluşum. Karşımızda For You'dan çok daha donanımlı ve akılcı yaklaşıyorlar, geliyorlar. Bütün bunların içinde de eczanenin nakit satkışlarını oluşturan her şey her kalem ilaç, orada var. Ilaç süreçte e, reçetez ilaçla birlikte görünen o ki o mağazalarda yer almaya başlayacak. Yani bugünden eczacı sesini yükseltmez. Bugünden buna geçmişte olduğu gibi folyolarda tepki evet, vermezsek, tepki vermez. çok ama çok tehlikeli bizim için bir e, dönemin içine doğru yavaş yavaş adım adım gidiyoruz. Bu konuda hazırladığımız detaylı bir dosyayı Türkiye Zaycılar Birliği ile gittik paylaştık. Dedik ki bu kavga yalnızca İstanbul'un kavgası, kavgası değil. Bu Türkiye'deki tüm eczacıları yakından ilgilendiren çünkü besin takviyeleri özellikle Türkiye'deki 23 bin eczanede yer alıyor ve bugün, bugün farklı, İstanbul yarın nerelerde ...konuşlanacakları çok belli. Hayır Mustafa belli. o evet. ürünlerin bir kısmı ki yani besin takviyeleri tüm Türkiye'de satılıyor şu anda. Evet. E yani dermo kozmetik ürünler deseniz onların skalası çok geniş ve öyle veya böyle Türkiye'de işte birçok ildeki eczanelerde var ve giderek ...yayılmasını, büyümesini ve e eczane alanı içinde daha çok yer almasını temel hedef seçtiğimiz bir dönemde. Çünkü niye? Eğer ilaçtaki fiyat düşüşlerini bugünkü politikalara karşı çok başarılı olup engelleyemiyorsak... ...o zaman eczanenin diğer alandaki nakit girişini arttırmamız gerekiyor ki bir dengeleme sağlayalım. Bu dengeyi sağlayacak ürünlerin... Tamamı için biz bir çalışma başlatmışken canımızı e, dişimize takmış. Eczane dışına i̇şte, bu evet, kadar Mamalarla kaçınmaz. ilgili bir projeyi bitirmek üzereyken işte firmalarla e, bir görüşme sürecini tamamlayıp da bu ürünlerin daha birçok eczanede Satılabilir koşullarını oluşturmayı hedeflemiş ve bunda da belli bir noktaya kadar gelmişken birilerinin çıkıp bırakın bunları başka eczanede satmak olanların da elinden almayı Alamaz. hedeflemesi aslında e, TLK'nin boyutunu çok net ortaya koyuyor. Bunda ilgili geniş detaylı açıklamayı yakında tüm eczacı e, mes, e, kamuoyuna yapacağız. Meslektaşlarımızı bilgilendireceğiz ama öncelikle istedik ki birliğin sahip çıkması gereken bir sorundur. Birlik bu işte temel müdahale gücü olsun. Onun arkasından odalar da bu işin üzerine gidelim. Peki ee, kendileri bu tehlikenin farkındalar mı? Dosyayı götürdükten sonra mı farkındalar? Türkiye Eczacılar Birliği'nin... O toplantısı dediğim gibi biraz e, evet. seçim e, adaylıklara Telaşı. da denk gelmişti ama etkilendiklerini gördüm. Yani en azından e, gerçek anlamda e, başımıza ciddi bela olacak bir sorunla karşı karşıya geldiğimizi... Hissettiği e, ...çok yakın hissettiler. E, tahmin ediyorum çok duyarsız kalma şansları yok. İşte onun için demin altını çizdim. Bir an önce Türkiye İzacılar Birliği'nin yönetim yapısı... Tüm eczacıyı kucaklayacak hale getirilmek yani, zorundadır. Yoksa bu benzeri e, girişimlere karşı sadece İstanbul'un eczacısıyla, tabanıyla yahut da Ankara'nın, İzmir'in, üç tabii. büyük odanın e, ortak mücadelesi yetmez. Türk Eczacılar Birliği'nin kimliği önemli. O kimliği devreye sokmak zorundayız. E, bunun için de e, vakit geldi geçiyor. O bakımdan ben bugün sadece meslektaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Zaman da daraldı programın sonuna geliyoruz. Eczanedeki tüm ürünlere sahip çıktığımızı göstermemiz için işte pazar günü alanlara gitmeliyiz. Olmalıyız diyorsunuz evet. Eczanelerimize yapılan saldırı karşısında Türkiye Eczacılar Birliği'nin o sağlıklı oluşumu sağlamasının beklentimiz olduğunu haykırmak için pazar Orada günü olmalıyız. alanlarda olmalıyız. Pazar günü belki bizim için bakıldığında bir günün de önemi var evde geçirdiği işte tatili dinlendiği bir gün Eczacının ama o bir günü mesleğine yine ayırması gerekecek her türlü koşulu onları rahatça Ankara'ya taşımak için biz hazırladık sadece yapmaları gereken meslektaşlarımızın bir kayıt yapmaları kayıda niye ihtiyacımız var çünkü Otobüslerin tutulması, güzergahlardaki işte gerekli anlaşmaların yapılması hep sayılar üzerinden oluyor. O sayıları eksik veya fazla hesapladığımızda sonuçta eczacı odasına da bir ayrı ekonomik yük de getiriyor. getiriyor. O açıdan meslektaşlarımızın bu bildirimleri bize sağlıklı, e, sağlıklı ve ya. zamanında yaparak hazırlıkları doğru ve Kay eş kaydı yapmamızda. yapılan meslektaşlarımızı da e, otobüslerin e, uğrak yerlerinde görmek istiyoruz. Kesinlikle dediğim gibi bu toplantıya girerken toplam üniversiteleri gençlerimiz, e, teknisyenlerimiz ki onlar ayrı örgütlenmeler içindeler ve bize başvuran meslektaşlarımız da binli sayılara çok yaklaşmıştık, e, bine yaklaşan bir sayımız vardı ki e, bir kötü havanın tehdidi altındaydık olağanüstü bir kış koşullarının ama o koşullar yarından itibaren ortadan kalktığı için ben özellikle yarın akşama kadar çok ciddi bir e, katılım talebinin geleceğini de biliyorum cuma akşamına kadar dilerim bütün katılım talepleri netleşir ve biz de organizasyonu ona göre cumartesi tamamlarız e, dilerim başkan. başkan bir şeyin altını yalnız çizmek istiyorum e, bir kısım meslektaşlarımız bir eylemlilik bir e etkinlik içinde olduğunda bazı sonuçları hemen görmek istiyorlar. Bu bir alanımıza yönelik saldırı, bir mitingle, bir eylemlilikle bir şeyleri çözmek mümkün yok. Bunun bir defa bilincinde olmamız lazım ama bu mücadeleyi devamlı da göstermemiz lazım ki mesleğimize yönelik saldırılar olabildiğince azalsın veya yok etme, etme noktasında ama bir Ankara'ya gittim bir şey olmadı dememesi lazım meslektaşlarımızın çünkü bir, bir eylemlilik süreciyle birçok şeyi bertaraf etmenin imkanı yok ama mücadeleye devam yine alanlarda olmalıyız yine o alanları doldurup haklı, haklı taleplerimizi dile getirmeliyiz diye düşünüyorum açıkçası Sayın Turunç pazar günü iktidar partisi, muhalefet partilerin hepsi o alanda ortaya çıkacak sonucu bekliyor. izliyor. Yani ne söyleyecekler? Doğru neyi politika, taşıyacaklar? Politikacı alanlardaki kitleyi alanlara çok evet. az. Ve bu bu dönem çok da fazla alanlara çıkacak olmadığı için bu çıkış çok önemli. Bir de alanımıza göz dikenler de acaba bunlar ne kadar duyarlı? Bu konuda ya bir şey olmaz. Ne, kadar ne olacak evet. internet onun, onun satışlarından? Onun olacak yani, Son derece önemli bir. Eğer oraya gelen kitle ne kadar kararlı olduğunu gösterirse biraz zordur o mağazaları 30'a 40'a çıkartmak. Ama ipin ucunu bıraktığınızda bir anda kayar elinizden gider. Bir daha toparlamamız mümkün ee, sevgili olmaz. Sevgili Başkan, sizin bu çağrınızdan sonra bu sayıların daha da gitgide artacağına ben inanıyorum. Hatta bu programımızı yarın yine aynı saatte bir kez daha sizin sesinizden vereceğiz e, programın belli bir döneminde e, dinlemeye başlayan meslektaşlarımız adına söylüyorum veya dinlemeyen meslektaşlarımız yarın bu programın bir kez daha tekrarını dinlemeleri mümkün sevgili başkan e, sizi konuk ettik çok yorucu bir dönemdesiniz zaman ayırdınız size çok teşekkür ediyorum Ankara'da da başarılar diliyorum efendim Ben teşekkür ediyorum evet, ve sevgili evet, Cumartesi akşamı e, Otobüslerde buluşma buluşmak. noktalarında Bir araya gelmek umuduyla Hepinize sevgi saygı ve e, Selamlarımı evet. iletiyorum Çok Sağ teşekkürler ol. sevgili başkan Evet sevgili dinleyenler değerli meslektaşlarım e, Bir ayda bir programı daha bitti e, Önümüzdeki ay görüşmek üzere Esen kalın efendim Ayda bir Hazırlayan ve sunan eczacı Mustafa Turunç.